Edebiyat Güncesi. Yapım ve Yönetim Ezacı Hatice Ilgar Akbaydoğan. Aa, i̇yi günler arkadaşlar. Bugün e, Süheyla Barak ve ben eczacı Ferhan Selin e, size ben Adalet Aoğlu arkadaşım da e, Fakir Baykurt'tan birer öykü okuyacağız. E, umarım keyifli geçer. E, tekrar tekrar iyi günler ve iyi haftalar diliyorum. E, benim öykümün adı Savun Sevdam Sen Savun. Ama önce Adalet Aoğlu'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Adalet Ağoğlu 1929'da doğdu. Orta öğrenimini Ankara Kız Lisesi'ne tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyat Bölümünü bitirdi. 1950 yılında. E, ardından açılan bir sınavla Ankara Radyosu'na girdi. Daha sonra da TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. ...hatta TRT Radyo Dairesi Başkanlığı'na kadar e, devam etti. E, ardından da TRT e, Radyo Dairesi Başkanlığı'ndan kurumun özelliğine el konulması sonucu istifa etti. Öğrenci yıllarında başladığı yazarlığı, yazarlığını 1970'ten e, sonra başka hiçbir işle paylaşmadı... <gülüyor> bir kız şöyle özetle diyebilirsek, herhalde sanatçı doğdu ve sanatçı ölecek diye benim kendi fikrim yani başka hiçbir şey yapmadı sürekli yazdı, radyo ve sahne oyunlarını, romanları, öykü, anı, deneme kitapları izledi. Bu çalışmalarında hayatın değişim ve dönüşüm dönüşümlerine duyarlı yaklaşımlar ile dikkat çekti. Doğa, toplum, zaman ilişkilerinin iç dünyasındaki yansımalarını Düşünce üretebilecek boyutlarda irdeledi. Şimdi size onun eserlerinden bahsedeceğim. Eserleri, oyun olarak, evcilik oyunu, çatıdaki çatlak, sınırlarda, tombala, üç oyun, bir kahramanın ölümü, çıkış ve kozalar diye. Kendini yazan şarkı duvar öyküsü, çok uzak, fazla yakın, en tanınan da sanıyorum Fikrimin ince Gülü. Romanları da Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Yaz Sonu, 3-5 Kişi, Ruh Üşümesi, Romantik Bir Viyana Yazı. Öyküleri, Yüksek gerilim, sessizliğin ilk sesi, hadi gidelim, hayatı savunma biçimleri. Anıları da iki anısı var. Birincisi göç temizliği, ikincisi de gece, hay gece hayatım. Ee, beş tane de denemesi var. Güner Sümer toplu eserleri, Adalet Ağoğlu seçmeler, karşılaşmalar, geçerken başka karşılaşmalar bir dolu da ödülleri var onlara çok girmek istemiyorum çünkü e, oldukça çok e, şimdi hemen öyküme geçmek istiyorum çünkü arkadaşımın öyküsü benim öykümde biraz uzun ben hemen e, savun sevdam sen savun hemen ona geçmek istiyorum her şey çok çabuk eskiyor pabuçlar perdeler yapılar Sokaklar, duvarlar, sevgiler hepsi çarçabuk tüketiliyor. Kimsenin nicedir akasyalarla ilgilenmediğini düşünürdüm. Eski bir şarkıda anılmaları varlıklarından daha gerçek, daha sürekliydi sanki. Oysa kentin doğusunda daracık bir sokak, bir sokağın alçak yapıları Akasyaları hala savunuyordu Bir yağmur sonrası gelen Çekinik güneş Çekinik güz güneşi de Geceler ise serindi Yaprakların tozlu yeşilimi solduruyordu Yapraklar güz boyu Annemin kumrular üstüne döküldüler Onlar sokaktan geçerken Neredeyse yüzümüz güler içimiz şenlenirdi tutuşmazlardı kollarını birbirinin boynuna atmazlardı yine de bize hep sarmaş dolaşmışlar gibi gelirdi annem onlara kumrular derdi kumrularım geçiyor size ne oldu içleriniz dumanlı böyle demeye getirirdi 3-5 yıllık kocam empremiş sevdamıza bakar Kırık dökük gülümserdi. Yeni, e, yenilenmeye ant içerdim. Onlar sokaktan geçtikçe neredeyse onarıldığımızı duyardım. Kocam da ben de içimize çöken dumanı dağıtmaya çabalar, istememiz dışında incinmiş bir sevdanın gerilemesini önlemeye çabalardık. Ağzımızın acısını çalkalayarak yeni dirliklere heveslenirdik. Onların saçlarında yapraklar olurdu. Solgun aylar ve günler pul pul üstlerinden kayıp dökülür, ayakları düşmüş yapraklar arasında bir hışırtıyı beslerken iyice güzelleşirlerdi. Güzelliklerinin unutulduğu bir döneme o yörelerden ses taşımak için geldiklerine bile inanırdım. Kızın yüzü ince, duruydu. Alnında sevebilmenin onuru parlıyordu. Berikanlı göğüs kafesinde sıcacık bir kuş taşıyordu. Çok az konuşurlardı. Sessizliklerin değerini verirlerdi. Hiçbir şeyi gürültüye getirmek istemediklerini sanırdınız. Sokaktan her geçişte bir kez karşıdaki duvarın üstüne akasyaların altına otururlardı. Yazdan kışa doğru dalların, yaprakların, İkisinin de yüzüne vuran nakış sürekliydi. Değişmeyen ayaküstü, harcanmamış gözler boyunca üstlerine çöken çocuksu ciddilik, yanaklarına yürüyen alacalı pembelikti. Gencecik yaşlarına uygundu. Gelecek günler sevdalarına baskın değildi. Ne bir avcıydı, ne bir avcıydı kaygı ne de av. Daracık sokağımızdan aylarca geçtiler. O duvarın üstünde pek çok kez oturdular. Kırıcı olmadan biri ötekini bırakıp gitmeden konuştular. İş yerlerimizdeki tartışmaları, sonu gelmeyen yakınmaları, her an hiç seyircisi olmadan oyna, oynanan oyunları değiştirip dönüştürme özlemimi beslediler. Onları her görüşümde yarına dayanacaksak derdim. Savun sevda, sen seni savun. Kentin hangi yöresinden olduklarını kestirmemiz güçtü. Tepeden tırnağa sevdalarını giyinmişlerdi. Özlemlerini ve özgürlük sayfalarını sıraya dizmişlerdi. Bana öyle gelirdi. Algıladığım şeyi kanıtlayacak pek çok ipuçları bulurdum. Akasyaları unutmayan onlardı. Bir bebeğin gülüşünü ayırt ederlerdi. Ayakların ucuna kaçan bir topu usulca alır incitmeden karşı tarafa yuvarlarlardı. Sokakta oynayan yeni yetmelerin hoyratlıklarını kışkırtmazlardı. Sessizliklerini de konuşmalarını da bölmeye aday her şeyi kırıp yar yarmadan geriletir dışlarına iterlerdi. Kimsenin kimseyi varsaymadığı şu günlerde bunu nasıl başardıklarına şaşırırdım. İlk karın çıplak dallarda yaldızlandığını seçen de onlardı. Kocam delikanlının da kızın da öğrenci olduklarını söylüyordu. Ben ikisinin de yaşamlarını kazandıklarına inanıyordum. Bu sokağımızda hep belirli zaman parçalarında bulunuşlarındandı. Annem kumruların aynı zamanda birer melek, melek olduklarına yemin ediyordu. Ona kalırsa ikisi de bu kentten, bu ülkeden, bu yeryüzünden değildi. Eli yüzü düzgün bir dünyadan gelmişlerdi. Bir gün çarşıdan aldığı öteberiyi inleye sızlaye eve taşırken onları yanında bulmuş. İzin verin biz taşıyalım demişler. Annem bu yüz yüze tanışmayı hemen değerlendirmek ikisi üstüne de bazı sorular sormak istemiş. Ama nedense dili tutulmuş ağzından sağ olun yavrularım sağ olun Allah gönlünüze göre versin demekten başka bir şey çıkmamış. Yalnız akıllı ve güzel değil. Aynı zamanda pek iyiler canım diyor da başka bir şey demiyordu. Filesi gibi gamlı kasvetli bir zamanı yükleni vermesini bilen böyle insanlar varken bizim kaygılara bulanmış yüzlerimiz annemi biz bütün şaşırtıyordu. Yılın ikinci ayıydı. Sokak buzla kaplıydı. Akasyalar çıplak, şarkıları unutulmuş, gümüşsü dallar içsi bir gökyüzüne doğru uzanıyordu. Sanki her şey pusuya yatmıştı. Tuhaf bir bekleyişti. Bahar'ın bize ne getireceğini bilmiyorduk. Akasyaların yeniden çiçekleneceğini bile düşünemiyordum. Onlardaki değişimi izlemeye zaman zaman ben de unutuyordum. Tek şey kesindi ama. ilk yaz annemin kumrularına dıştan alçak gönüllü, içten iyice bakılırsa gökkuşağı renkleriyle donanmış, her yanda binlerce ışıklı balonun uçuştuğu en güzel, en güzel düğünü getirecekti. Günlerimizin ufkunda tek ışıklı nokta bu diri ve dingin sevdaydı. Onlar bir göstergeydi. Pek çok akşam işimden dönerken ikisini yeniden görürsem koşup boyunlarına sarılmayı bile istemiştim. Ama böyle bir özgürlüğüm yoktu. Ansızın bastıran İstekleri içimde saklamayı, örtmeyi ve örtünmeyi yazık ki fazla öğrenmiştim. Onlar önümüzden geçip gideceklerdi. Biz, bizde uyandırdıkları ışıklı noktalarla yetinecektik. Bütün evlerin indirilmiş perdelerine bakacaktım. Bu kıpırtısız sokağa, unutulmuş akasyalara, sevgi geçirmez yüzlere karşı salt... Onların tutuşturduğu kıvılcımlarla direnecektim. Örtülü bir inatla yaşamın tek anlamını, Düne ve geleceğe yenilmeyen, böylece dünü alıp geleceğe ulayan sevdalarda bulmaya çalışacaktım. Her iş dönüşümde gözlerim sokakta, çıplak akasyalar altındaki duvarda onları arayacaktı. Akasyaların tomurcağa durduğu günlerde annemin kumruları sokağımızda görünmez oldular. Gözlerimi zifir, zifir karanlık bir odaya alıştırır gibiydim. Kocama sormuştum. Onlara aklımı fazla taktığımı söylemişti. Annem bir genişlikle. Neye demişti? Evli evine, köylü köyüne. Hep sokaklarda dolanacak değillerdi ya. Yuvalarına girmişlerdir. Yarı hoşnut, yarık kederliydi karşıdaki duvarın üstü hep boş oluyordu akasyalar eksik Onlar onları bir kez daha görüvermeyi umuyordum mart yağmurlarının getirdiği o büyük tufan sellerin önüne ne geçerse sürükleyip götürüşü de sokağımızda bir türlü yeniden görünmeyen kıza delikanlıyı unutmama yetmiyordu o yalın sevda o durun, o duru, an, o duru alınlar. Asıl şimdi, yalnız bana değil, hepimize öylesine gerekliydi ki, bu aydınlık göstergenin gerçekte hiç var olmadığını düşünmekten kaçıyordum. Bize aşkı unutturan bir yerde, aşkı kendilerini unutturan bir gençlikle, her şeyi çarçabuk eskitip tüketmeyi durduramazdık. Bir düştü belki. Akansyaların bol çiçeğe durduğu günlerin birinde annem hayıflana çırpına dedi ki Ah çocuklar meğer bizim kumrular düğün falan yapmamışlar Yuvalarını kuramamışlar Birçokları gibi o canım çocukları da alıp içeri tıkmışlar Ah hiç umar mıydım Annem meleklerinden kuşkuya mı düşmüştü Onlar için üzülüyor muydu Düş kırıklığı içinde miydi anlayamamıştım. Kocamsa en sistemli sesiyle konuştu. Üzülmeyin onlar uzaktayken bile birbirlerine yakındırlar dedi. Ayrı yerlerde olmaları önemli değil. Yüzünü çevirdi. Aynı odalarda niç nice uzaklıklar varken sözünü sistemini böyle pekiştirdi. Bizim dirilme çabalarımızın boşunalığına imzasını attı. Ama buna tam yetkili ve bundan tam sorumlu olmadığı gibi koçluk koğuştu... koçlar için iyimserliği de avutucu değildi. Yine de en karanlık geceleri süsleyen düşlerdir. Bu kez bilincindeydim. Düşlerim vardı. Delikanlıyla genç kızın koğuşlarının dar pencerelerinde alınlarını demir çubuklara yasladıklarını birbirlerinin bulundukları yönlere doğru bakıp gülümsediklerini düşünüyordum. Şimdi gökyüzünde ancak bir ucu görülebilen ayı paylaşıyorlardı. Ay akasyaları paylaştırıyordu. O zaman ben de gülümsüyordum. Kocamla aramızda dolan sisi birazcık aralıyordu. İnanmaya savaşıyordum. Aşklar sürüyordu. Yeni ve dayanıklı sevdalar karanlık köşelerde, dar yerlerde, dar zamanlarda mayalanıyordu. O sağlam sevda, o sağlam sevda da göz göz yorulmayacak, oyulmayacaktı. Düşmanlıkla parçalanmayacaktı. Sevda barışla savaşı birbirine karıştırma, karıştırmazsa, Her şeye dayanabilir kendini, her şeyi göğüsleyici kendisiyle besleyen, başka yerlere harcamış emeği kendinden sakınmayan tek şeydi. Onları bekliyordum, uzun süre bekledim. Bir güz daha gelip geçti. Yeniden kış, yeniden bahar oldu. Akasyalar çiçeklerini iki kez açıp iki kez daha döktü. İşimi değiştirmiştim. Kendi ellerine dayanıklı bir şeyler üretmeye çalışıyordum. Böylece dördüncü güz o delikanlı ile o genç kızı benim bile unuttuğum bir sıra delikanlıyı gördüm. Gördüğümün o olduğuna uzun süre inanamadım. Genç kız yanında değilken bütünüyle başka biriydi sanki. Boyatmamıştı, kilo almamıştı. Hayır ama yüzü serin gülümsemesini yitirmişti. Adımları hoyrat göz kafesindeki sıcak kuşu uçurmuştu. Böyle algıladım. Sokağa aynı akasyaların altına 3-4 yıl önce kendi bulunduğu yaştaki 3 çocukla gelmişti. Ummadığım bir saatte. Çok erkendi. Gün yeni atıyordu. Sokaktan henüz kimseler geçmiyordu. Pencereyi açmıştım. Akasya yapraklarının yarı çürük, yarı yanık kokusunu duyuyordum. Geçen yıllar boyunca nedeni bizim dışımızda da olsa kocaman aramıza sızan dumanla savaşmamasını da kendi beceriksiz savaşımını da hoş görmüştüm. Yaşanan yaşanmıştı. Önümüz yaşanacak günlerle doluydu. Annemin kumrularını içimde çoğaltmıştım. İkisini salt ikisi olarak unutuşum bundandı belki. <gülüyor> Orada karşımda, şimdi dört kişiydiler. Dördü de erkekti. İçlerinden biri ise o delikanlıydı işte. Ötekileri ilk kez görüyordum. Akasyaların altındaki duvarın tam alnına bir sav sözü hızla ve iri harflerle yazıp gittiler. Son harfin kuyruğu çekilirken eskiden bildiğim delikanlının sert ıslığını duymuştum. Geçken arkadaşıma hoş görmez, özür dinlemez, bir ısrıkla çabuk olmasını buyuran gerçekten o mu, gerçekten o muydu ama pencerenin önünde çürük ve yanık yaprak kokularını karşı dururken beni düşündüren yanıtı çok kısa sürmüş ve soru değildi. Nedenle değişmiş olursa olsun bu delikanlı oydu. Ben duvara yazılan yazının doğru ya da yanlış, gerekli ya da gereksiz olduğunu da düşünmüyordum. Kız neredeydi? Kumrularımızın dişisi nerede? Ne yöne doğru, nasıl olursa olsun her şeyi birlikte gerçekleştirmeleri gerekirdi. O yazıyı bile duvara birlikte yazmaları gerekirdi. Bu onların şu sokaktan geçerken, Yarı güneşli ve çok güneşsiz günlerde kendilerini, sevdalarını seçmiş olanlara verdikleri bir sözdü. Bu sözü kim bozdu? Kendileri mi, başkaları mı? Sözler mi, ölüm mü? Kızın ölmüş olabileceğini düşünemezdim. O Duru, çocuksu, alın, ölüme yüz vermez, dudakları ona gülümsemezdi. Yine de bilinmez ki ölüm yargı dışıydı. Doğum gibi. Ama sevdalar değil, yaşama söz vermiş, diriliği özendirmiş sevdalar değil. Bu nedenle birkaç gün sonra o duvarın dibine gelip daha önce bir baştan bir başa oraya yazılmış yazıyı tümüyle çirkin bir sarıya boyayan, üstüne de silenin tam karşıtını yazan, yazının sonunu ölümle bitiren ikisi erkek, biri kız, üç gençten sonuncusunun da bildiğimiz genç kızın ta kendisi olmasını istemiyorum. O denli benziyor ki o olmasın sakın sakın olmasın diyorum ah evet birer akasya ağacı değildi onlar zaten kızın saçlarını da akasya yaprakları süslemiyor fırçayı duvarın üstesinden çok çabuk geçiriyor bir zamanlar hep yan yana olduğu delikanlının ısığına denk bir sertlikle yüzüne dalların akışı düşmüyor buna zaman kalmıyor. O sevdalı alnı şimdi sabırsız çizgiler örtüyor. Yine de o. Birkaç yılın çok kullanıp çarçabuk eskittiği yüreğiyle tıpkı o. Şu akasyaların altını, bu duvarın üstünü onlarsız düşünemezdim. Akasyalar varsa onlarla vardı. Şimdi bu aynı ağaçların altında, aynı duvarın önünde, ansızın karşı. karşı Karşılaşmalarından ürküyorum. Yapraklar kimsenin başını süslemeye zaman bulamadan teker teker dökülüyor. Onların dökülen bu yaprakları karışmalarından korkuyorum. Birbirlerini bu aynı duvar önünde birer yaprak örneği düşürmelerinden. Bir sevda eskisi gibi. Bazınız evet azalık. arkadaşlar e, benim öyküm bu kadar. E, size e, Süheyli arkadaşım da tekrar e, hatırlatacak ama ben e, bir kez daha söylemek istiyorum ki yarınki e, edebiyat e, seminerimiz programımız kulübümüzün kurmuş olduğu eğitim programımız e, Galatasaray e, merkezdeki Galatasaray'da yapılacak saat 8'de orada olmak dileğiyle ben şimdi sözü Süheyli arkadaşıma bırakıyorum. Esen kalın. İyi, i̇yi günler sevgili meslektaşlarım. Ee, Ferhan'ın da bahsettiği gibi e, Edebiyat Kulübü toplantılarımızı e, oda merkezinde köyde yapacağımızı belirtmiştik. Fakat e, gece akşam trafiği malum e, ulaşım zorluğu belirtildi arkadaşlar tarafından dile getirildi. Yönetimimizde... Ee, şeydeki Galatasaray'daki kültür merkezinde daha uygun olduğunu düşünmüş. Ee, Katalımınızı bekliyoruz. Ee, değerli şair ve yazar Enver Ercan'ın e, yönetiminde hep birlikte e, edebiyat çalışacağız. Ben bugün size Fakir Baykurt'tan bir parça okuyacağım. Önce biraz e, kısaca bir hayat hikayesinden bahsedelim ve bir de e, sanata ve yaşama bakışından konuşalım. Fakir Baykurt, Burdur 1929 doğumlu, ölümü de Almanya Esen 11 Ekim 1999. E, Gönen Köy Enstitüsü'nü bitirdi. 5 yıl köy öğretmenliği yaptıktan sonra öğrenimini Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde tamamladı. Ortaokul öğretmeni olarak Sivas, Hafik ve Şafşat'ta çalıştı. İlk öğretim müfettişliği yaptı. Türkiye Öğretmenler Sendikası daha sonra da Türkiye Öğretmenler Derneği Genel Başkanı oldu. Baykurt öykülerinde kırsal kesim insanların yaşamını ve bu insanların içinde yaşadıkları koşullarla biçimlenen olayları anlattı. Son öykülerinde ise Almanya'da yaşayan yurttaşlarımızı konu edindi. Yapıtları, e, öykü, Çilli, Efendilik Savaşı, Karın Ağrısı, Cüce Muhammed, Anadolu Garajı, On Binlerce Karın, Can Parası, İçerideki Oğul, Sınırdaki Ölü, Gece Vardiyası, Barış Çöreği, Duisburg Treni, Bizim İnce Kızlar, Telli Yol. Ee, roman e, Yılanların Öcü çok meşhur, ee, İrazcan'ın Dirliği, 10. Köy, Amerikan Sargısı, Kaplumbağalar, Tırpan, Köy Göçüren, Keklik, Kara Ahmet Destanı, Yayla, Yüksek Fırınlar, Kocaren Yarım Ekmek, Eşekli Kütüphanesi. Yazar ayrıca toplum eğitim yazılarını Efkar Tepesi ve Şamaroğlanları adlı kitaplarında toplamış 1980 yılında ise dört çocuk romanı yayınlamıştır. Topal Arkadaş, Yandım Ali, Sakarca ve Sarı Köpek. Ee, yazarımızın kendi adından ve söyleşilerinden e, alınan e, düşüncelerini kendi sözleriyle biraz anlatmak istiyorum. Anam babam okuma yazma bilmiyordu. Evimizde tek kitap yoktu. Cumhuriyet beni götürdü, açtığı köy enstitüsünde eğitti, öğretmen yaptı, elime kalem verdi, yurdun yazarları arasına kattı. Şimdi düşünüyorum, yokluktan geliyorum. Fakir Baykurt gerek yazar gerek eğitimci olarak binlerce yıl geçmişi bulunan Anadolu'nun Anadolu insanının yaman bir gözlemcisiydi. Gönenköy Enstitüsü'nde edindiği eğitim olanağını kültürel kaynaklarla bir güzel harmanlayarak yazarlık yaşamının eşiği olarak belirlemesi, yaşadığı ülkenin sorunlarına çok yönlü tanıklık etmesi, bu sorunların giderilmesinde kendini sorumlu duyumsaması, onu aydın olmanın sorumluluğuyla yüz yüze bırakmıştı. İlk kitaplarına giden yolun kültürel ve sanatsal verilerle donanması ise onu ilerinin seçkin bir yazarı olarak belirlemeye yetecekti. Bir söyleşisinde yaşamı üzerine şunları vurguluyordu. Ben dikenler arasından çıkıp geldim. Yüzlerce yıl karanlıkta bırakılmış köylerin birinden Akçaköy'denim. Kitabımı köyümüzde açılan üç sınıflı öğ okulda gördüm. Okumayı yazmayı köy enstitüsünde öğrendim. Yine e, bir yakın dostu, onun yetiştiği kurumlardan yaşam atılan bir başka ünlü yazarımız Adnan Bin yazar. E, gerçek bir halk aydınlanmacısı yazısında e, Baykurt'un ömrünü verdiği yazarlık emeğini, edebiyatçı kimliğini şu tümcelerle yansıtıyordu. Oradan bir alıntı. Edebiyatın işlevi insanı yaşadıklarıyla kavramak onun ruhunu yansıtacak anlatısal beğeniyi yaratmaktır. İnsanımızı toplumsal bir varlık olarak algılayıp anlatan fakir Baykurt, edebiyatta bunu gerçekleştirmiş, iz bırakmıştır. Roman ve öykü, öykülerinde sıradan saydığımız insanı yansıtma yolunu kullanmıştır. İnsanımızın yaratıcı, savaşımcı kişiliğine sanatın aynasını tutma başarısını gösteren yazarlardan biri olmuştur. Yine Fakir Baykurt'un sanata bakış hakkında yine kendi bir iki sözü. Hiçbir sanatçı durup dururken ortaya çıkmaz. Sanatçıyı ve sanat ürününü toplumsal yapı belirler, biçimlendirir, yönlendirir. Özellikle devrimci sanatçı toplumdaki bir birikimin bir oluşumun ürünüdür. Bir sanatçıyı ve sanatını gerçek kimliğiyle tanımak anlamak için onu yaratan toplum yapısını bu yapının sanatçının yaşamına yansıyan maddi koşullarını bilmek gerekir. Toplum yapısı ve maddi koşullar bilinince yaşamın estetik bir görüntüsü demek olan sanatta sanatçıyı da kolay anlaşılır. Sanatçı da pardon. Yine eee Yine bir konuşmasından alınmış sanata bakışı ile ilgili. Gerçeği algılarken bir sanatçı olarak, bir yazı, yazar olarak algılayacaksınız. Dikkat edeceksiniz, düşüneceksiniz, anlamaya, yorumlamaya çalışacaksınız. Oradan aldıklarınızı nasıl yazı biçimine, öykü biçimine dönüştürebileceğinizi sürekli düşüneceksiniz. Sanat pek çok insan çabası gibi insan için halk içindir ama her türlü estetik yüceliğe ulaşmak koşuluyla estetik tamlığa ulaşmamış yapıtlarımız yeterince halka yararlı olamazlar. Ee, onun dil sevgisi ve ana diline bağlılığı düşüncesini ifade etmedeki ustalığını sanata ve estetiğe ile ilgili son bir cümle daha okuyup e, hikayeme geçeceğim. Türkçeyi binbir çiçekli, çok güzel bir yaylaya benzetiyorum. Yurdumu sevdiğim gibi dilimi de seviyorum. Bu yaşımda onu daha güzel konuşmak, daha güzel yazmak için çaba gösteriyorum. Tabi bu kadar kısa zamanda bir sanatçıyı, bir yazarı ne kadar anlatabiliriz? Ee, Yalnız bana bir şey diyorum Sevilacığım, köy enstitüleri kalsaymış... Daha neler çıkarmış. Neler Emine çıkardı? Daha. Evet. Yani belki de ülke şu noktalara da gelmezdi. O, o dar ayın. zamanda bir evet. evet. böyle diyorsun onunla ilgili de sözler ama bu sefer zamanı değiştiremeyeceğiz. Evet. evet. O zaman hemen öyküye, öyküye geçeceğim. Tamam canım. Öykümüzün adı Kalekale. Kalekale, Kale, kale. kale, kale e, bu öyküdeki çocuğun takma adı. Ege'de ve Akdeniz'de Sincaba Kalekale derlermiş. Kale kale baktı babası evde yok. Ana sekmeyin başında koyunları ağla katı verip koştu. Çıktı direksiyonun başına. Boncukları sallanıyordu kamyonun. Dikiz aynasının yanında babasının bir belgeye yapışık resmi vardı mika içinde. Ama neyle açacaktı kontağı? Evirdi çevirdi bilmiyordu anahtarsız çalıştırmayı. Belki de evde babasının deri ceketinin cebindeydi anahtar. Kamyon evin önünde durduğuna göre. Babası fasulye sulamaya gitmişti elmalı deresine. Gel gel ekmeğini ye diye bağırdı anası. Baban gelir birazdan. Yorgun argın suya gitti. Gitmese sıra geçecek. Gel yağ süreyim anam. Yağ almak için ambarın üstündeki takı karıştırıyor karıştırıyordu anası. Fırsat bu fırsattı. Hemen atıldı kale kale. Deri ceketin cebinden destesiyle avuçladı anahtarları. Alıp beline soktu hemen. Tahta kaşığı yağla doldurmuş geldi anası. Bütün bezeyi kabaca açtı, tepertti saçın üstüne, yağ sürdü, ala pişti, indirdi. Attı öteki yufkaların üstüne. Acıkmışsındır, gel ver dedi. Yağlı ekmeği soğutmadan aldı kale kale, dürümledi. Ağzı avurdu yanıyordu yerken. Yaş geldi gözlerinden, aldırmadı. Öyle istekliydi ki, Köyün içinden korulara sürecekti doğru. Sonra biçilmiş tarlaların arasından yukarılara çıkacaktı. Bayındırlı Halil Doğan gibi bitirin bir şoför olmayı kuruyordu. Babası gibi dikkatli sabırlı falan sürmeyecekti. Uçuracaktı. Sakın sen şoför olma. Çoban ol oğlum diye öğütlüyordu akıllı babası. Çoban falan da olmayacaktı. Elindeki yağlı ekmeği yara edince yürüdü. Dur, dur bir tane daha yapayım nereye gidiyorsun? Duymadı anasının sesini. Tıp tıp tıp indi merdivenleri. Çıktı direksiyonu başına. Uydurdu anahtarı çevirdi hemen. Fazla harlamadı motor. Biliyordu hangisi debriyaj, hangisi fren, hangisi gaz. Vitesler geri, ileri, bir, iki, üç, dört. Kalkışı yaptı hemen. Kaşla göz arasında büktü direksiyonu. Köy içine çıktı çabuk. ''Kızlar, neredesiniz? Ulan emlik kuzular.'' Nerelerdeydesiniz kimseyi beğenmeyen lafçı karılar. Kornaya da bastı ayak altındaki çocuklar kaçışsın. Köylü İlyas'ın eviyle Kadıoğlu Mustafa'nın evlerinin önünden yel gibi geçti. Korulara indi bir solukta. Bu kadar hızlı koskoca bir kamyonu sürebilen çocuk niçin için çoban olup ziyan olsun. Koskoca kamyona, kamyonun göğsündeki koskoca motora aslan gibi egemen olabilen bir çocuk çoban olur da koyun da var mı gider iç? Arap güllüğünün içinde kadın kız vardı Anason tarlalarında gövertti Aralarından kadın kız vardı Bastı kornaya bastı kornaya Düt düt inin etti Çınlattı ortalığı Ve döndü göçmen tarlasının yanında Daha fazla gidip ne yapsın Elbet isterdi ama Babasının suladı, fasulye suladığı yere Elmalı deresine yaklaşıyordu İşitirdi düt dütleri Koşar gelirdi bakarsın Yılların şoförü, isterse dağların ardından duysun tanırdı kendi öz kamyonunun sesini. Ustalıkla döndü kale kale. Çıplak eşeğin sırtındaki gibi kalkıp iniyordu giderken. Coşkunlukla sürüyordu. Koruların arasından leylek sereninin dibinden geçip köy içine girdi. Birden sap yüklü bir kağını geliverdi karşısından. Kırdı direksiyonu hemen. Çarpmamak için kırması gerekiyordu. Ama hızı çok yüksekti. Anası da merdiven başına çıkmış bağırıyordu. Bu yaptığın doğru mu kale kale? Her nasılsa belki de sert kırdı. Belki de frene basacağım diye gaza bastı. Şimşek gibi ileri atıldı kamyon. Bir yandan Kürüş Halil İbrahim'in kerpiçeve girmesiyle gözden silinmesi bir oldu. Kerpiçevin duvarı yağmurdan, yaştan aşınmıştı epey ama ana duvardı. Yılların aşındırmasına epey daha dayanırdı. Ama böyle Şahin gibi bir kamyon tam gaz gelir tostlarsa nasıl dayansın. verdi çift kanatlı koca kapı gibi. Kamyon daldı duvardan içeri. Yarıya inmiş zamanlıktan geçti. Danalıktan çıktı. Avlunun ta dibine oturdukları ödenin, odanın önüne gelip durdu. Geçtiği yerlerde duvar direkt bırakmadı dikili. Çivileri bile söktü. Kattı karıştırdı ortalığı. Ne farları kaldı ne camları Ne boyası ne boncuğu dikiz aynası Kilometresi yakıt göstergesi falan yamuldu Yılıktı adam akıllı Bereket motor kendiliğinden durdu Kale kalenin durdurması olan haksızdı Külüş İbrahim'in karısı Önce deprem oluyor sandı Sonra her alım dünyanın sonu geldi Köy yıkılıyor diye düşündü Sonra kulakçı Salim'in kamyonunu Burnunun dibine kadar gelmiş görünce düşüp bayıla yazdı. Direksiyonda kale kaleyi görünce de önü aydınlandı. Topladı kendini. Vay eşeğin bölüm. Babandan habersiz aşırdın değil mi kamyonu? Yıktın evimi. Yurtsuz yuvasız koydun çoluk çocuğumu. Vay kale kale adı batası. Sonra baktı boynu bileği çizik sıyrık içinde. Alna vurdu kan. Hem de beti benzi uçup gitmiş Arpa samanı gibi sarı bir yüzle titreyip durur Acıdı Fırladığı gibi sol kapağın Kul bundan tuttu açtı Çekip çıkardı çocuğu Gel yavru gel yanıma gel de dik dur Dik dur hemen yıkılma bakayım dedi Günde dura dura alınmıştı Irbığın suyu Çarpa çırpa elini yüzünü yıkadı Kale kalenin Seleden bir giysi eskisi bulup sildi yüzünü Sonra bir tas su içirdi bir yanında bir şey olmasın aman yengem Çok yaramazsın ama korkusuzsun Ne severim seni şu köyün içinde Üç tane kazık gibi oğlum var Kızım olsa verirdim birer birer odun oğulları Babandan habersiz aşırdın değil mi? Evde yok mu? Suya mı gitmişti? Çıt çıkmıyordu kale kalenin ağzından Derin bir mahçuplukla önüne önüne bakıyor susuyordu ne yapacağını nereye seneceğini bilemiyordu Keser keser etini itlere doğrardı babası Evinin ekmek teknesiydi bu kamyon Kim bilir kaç yüzlü kaç binlik zarar açılmıştı <gülüyor> Parça nerede usta nerede Nerede ota onarımcısı boyacısı doğrultmacı Köyün içi anacık babacık günü gibi oldu birden Koca kamyon eve girdi yahu Bodoslamadan sokuldu yahu çok yaman şoför müşleme lazım. Olacak olan E'sinden belli olur dememişler mi? Aşk olsun velete canım valla aşk olsun. İkişer üçer koşan geldi. Ağzına kadar doldu kürüş Halil İbrahim'in evinin önü. Yıkıha döküye bakıyorlar. Kamyonun çer, çevresinde fırfır dönüp "Eye geçmiş olsun bakalım şoför ha kalekelenin kale başına çöküyorlardı. Harran gürran olmuştu avlunun içi. Yarışmayın millet dedi Kürüşkarısı. Şamatasız mı kaldıydınız? Kursunu görmüş, sınavdan geçmiş şoförler bilem yapıyorlar kaza. Macir Kerim yapmadı mı? Kalender İsmail yapmadı mı? Kulakçı Salim ya kendi yapmadı mı? Keseyim bakalım görüş görüşmeyi. Hem de dağılın başından, çoluk kendine gelsin. Toplananlar birer ikişer dağılıyordu. Kale kalenin anası melek güldane çıkıp geldi dövünerek tüh tüh nerelere gideyim kimlere gideyim kaşla gözün arasında alıp kaçtın koca kamyon ay oğlum gözüne gözükecekler mi vardı ay koçum baban gelince keser beni alır ayağının altına çiğner mars eder köyün içinde neden yaptın bunu ay aslanım sus güldane olanlar olmadan diyecektin bunları Olanlar olmadan ağlayacaktın yeşil yeşil. Sus olmuşla ölmüşe çare yok. Dağılsın şu millet. Al götür sıpanı sakla bir yere. Babası gelince öfkenin ağrıyla vurmasın. Öfkesi dağılır gibi olunca çekin kamyonu evimin önünden. Kürüş Halil İbrahim de beni keser. Neden bakmadın neden yıktırdın? Kerpiç mi kestireceksiniz Taş mı kırdıracaksınız Devrilmiş direklerimi doğrultmak için Gökçekaya'dan usta mı getirteceksiniz Temizletip patlatıp Bir an önce onarın evimi Haydi bakalım Haydi millet dağılın sizde dağılın dedim Duymadınız mı Millet dağıldı birer ikişer Ellerini birbirlerine vura vura gidiyorlardı Gerçekten usta şoförmüş ha? Tam göbeğine getirmiş duvarın Basmış gaza bu yandan girip öte yandan çıkıvermiş Kürüş karısını görünce de selam durmuş diye gidiye gittiler Kale kale yeniden direksiyonuna oturup çalıştıracak oldu kamyonu Bırakmadılar Melek Güldane aldı oğlunu gitti Önce eve vardı yeniden yıkadı elini yüzünü Sıtma tutmuş gibi titriyordu oğlu Öldürücü bir pişmanlığın içindeydi sap yüklü kanıyı görünce gelip geçip gidesiye kadar beklese ne vardı babası şimdi çıkar gelirdi alırdı ele girerdi yola yer misin yemez misin biraz daha ister misin biraz ara verelim mi evet, bir müzik dinleyelim bir müzik. biraz dinle şu kale kalenin şeyisi macerası bitecek gibi değil <Gülüyor> Hepse bitsin artık hayat yolu Korkum yok içim rahat huzurla dolu Aşkı yaşadım senle bir ömür boyu Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen Aldığım her nefesin sebebi sen Yüzümdeki çizgilerin bile adı sen her nefesin sebebi sen. Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, karar bulurum yine seni severim. Cenneti değişmem saçam deline. Ömrümün yetti kadar seni severim. Buraya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim. Cennete değişmem saçının teline, ömrümün yetti kadar seni severim. Bostanın başına kaçsa, akşam orada mı yatsaydı acaba? Yoksa teyzesi Gile mi gitseydi, gömülse miydi çuvalların falan arasına? Dur dur titreme, teyzen Gile götüreyim seni. Bereket anası işkence etmiyordu. Neden aldın, neden vurdun? Melek Güldane kolundan tuttu oğlunu. Dedeşçenin damın ardından kardeşi Gile götürdü. Evde Zekiye gelin vardı. Ötekiler orağa gitmişler. Hasta çocuğuyla uğraşıyordu Zekiye. Onu anlattı Güldane Enişten gelirse keser de saklansın köleniz olayım Kamyonu alıp gezmeye çıkmış akıllım Kürüşkilin eve toslamış Herifin evini yıkıldığına mı yanarsın Kamyonun kırılıp döküldüğüne mi Yoksan bir öfkeyle Kulakçı Salim'in ne yapacaklarına mı Sen nerelerdeydin Sen eşek çobana mıydın Neden bakmadın Neden engel olmadın Diye az uzu dövmez beni Bari bunu dövmesin Saklayın anam Emine Ay zekiye bırakıp gitti kocasının gelmesini gelip kendisini dövmesini bekledi. Yiyeceği dayakları adı gibi bildiği için selede sepette eski beki ne varsa çıkarıp giydi bari daha fazla acıtmasın odunları. Kulakçı salim göçmen tarlasının yanına gelince duydu olanı koştu hemen karısını dövecekti karısını elbette onun da bütün suç söve saya yürüdü. Niçin bakmamış sıpasına niçin engel olmamış niçin dur oğlum otur upuslu dememiş el kadar çocuğu kendi haline bırakırsan duvardaki tüfeği kapar adam vurmaya gider niçin dikkat etmemiş <gülüyor> Arap güllüğüne geldi ne kabahati var ama karının dedi birden bütün çok kale kale olacak alçakta kim bilir nasıl görmez yanına getirip aldı anahtarı. Aldığı gibi fırladı kapıdan. Çıktı direksiyona bastı gaza bastı gaza. Bütün suçu o sıpanındır bilirim ben. Köy içine geldi. Kürüşgilin yıkılan evi avlunun dibinde süt dökmüş kedi gibi duran kamyonu gördü. Yüz kart arttı öfkesi. Çıktı direksiyona kontağı açıp çalıştırayım dedi. İki tıs bir fıs edip kaldı kamyon. Nasıl götürecekti kasabaya Nereden bulup getirecekti oto elektrikçisini onarımcısını Kaça gelecekti adam Borçları bitmemişti daha Ah ah dedi Baktı yere göğe çevreye Koştu evine doğru Koşarken soruyordu Nerede Nerede o çakalın en iyi Nerede bir gösteri verin <gülüyor> Kılbıyıkınca Afer Ben biliyorum salim dayı dedi Söyle dayım Cafer at da sana avrat da. Güldane teyzem alıp bacısı gile götürdüydü. İşitti melek Güldane. Naha gözün kör olsun sidikli Cafer dedi. Bir gün sen de benim elime geçersin. O zaman ben senin pekmezini akıtmazsam. Kulakçı salim koştu. Düşündü. Bel de yoktu omzunda. Acaba nereye koymuştu? Taş aldı yerden attı taşları. Nereye gidiyorsun? Salim diye sordu. Sordu kendini. Düşman mı karşındaki? Düşmandan da beter. Düşman olsa yapmaz bu kadar. Sopa bul bir tane. Terbiye et dönü güzelce. Terbiye amacıyla döv güzelce. Korkut gözünü. Korkut bir daha yapmasın. Kamyonla oynamak çelik çomak oynamak değildir. Ekizgilin ağaldan bir kara ağaç dalı söktü, bastı ayağıyla kırdı ucunu. Budağını yaprağını temizledi koştu. Zekiye gelin köy içine bakıyordu, ne var ne yok, bakıyor dikiliyordu tahta sekide. Görüverdi kulakçı eniştesinin yıldırım gibi geldiğini. Hemen indi gübre deliğinden aşırdı kale kaleyi. Tortop edip attı taze gübrenin üstüne. Kaç baban geliyor, söylemiş sütsüzün biri dedi. Yumuşak gübrenin üstünde birkaç takla atıp kalktı kale kale. Kaçmaya başladı. Zekiye deliğin önünde gördü, gördü Salim. Kaçırdın oğlanız Zekiye dedi. Kaçırdın ama yanlış yaptın. Demek koca kamyonu alsın götürsün, elin koca evini yıksın, koskocaman anasıyla yengesi de şımartsınlar serseri. Aferin. Öfkenin nesiri olmasa Salim enişte. Öfken geçsin oturt önüne öğütle. Dövmekle de olur deme. Bir yanını sakat edersin çocuğu. Sus sus. Bana akıl vereceğine şimdiden kendi sıpanı terbiye et. Bugün yarın kocana zefe de bir kamyon alır belki." dedi. Çarptı çıktı koca kapıyı. Köy içine koştu. Nere? Nere gitti bu sıpa diye örek koşuyordu. Hacı Osman'ın torunu Numan çıktı bu sefer. Erkizgili ağla koyunların arasına sindi dedi. Ne kadar şeyci var <gülüyor> Matrak evet. Kulakçı Salim koştu Numan da yanı sıra koştu Burada işte burada Salim dayı Koyunların arasında Bu sefer bağırmadan koştu Kulakçı Salim sine sine vardı atmacı gibi atılacak Omuzlarından basacaktı Sonra dövecekti kana kana dinlene dinlene <gülüyor> Çitten atlasa gö Görürdü duyardı oğlu Kapıdaki çalıyı kaldırdı usulca. Yanmış pişmişti koyun gübresi harlı güneşin altında. Gübrelerin üstünde koyunların arasındaydı kale kale. Koyunlar silkindiler. Çanları ötmeye başladı beşinin onunu. Usulca başını kaldırıp baktı kale kale. Evet babası geliyordu. Orada tam kapının olduğu yerdeydi. Düşündü. Nereye fırlasın? Nereye dağsın? Düşündü bir anda. Babam kocaman adam. Basamaz koyunların üstüne. Ben basıp geçeyim, ölecek değiller ya, isterse ölsünler ben öleceğime. Şimşek gibi fırladı, önce babasının üstüne çeker gibi yaptı, sonra yön değiştirdi, çitten kapıya atladı, koştu köy içine. Kulakçı Salim ağalın içine bir o yana bir bu yana yalpalayıp duruyordu, düşüp kalkıyordu. Uğraşa uğraşa çıktık oyunların arasında. <gülüyor> Dört yanına bakındı, nerede o sıpa? Nereye gitti? Söyleyin bana, gösterin bana nereye gitti? Numan olacak oradaydı hala. Görevli bir hap hazır duruyordu. Caminin avlusuna girdi Salim dayı. Köyün tam ortasındaydı cami. Birden zınk etti, durakladı kulakçı Salim. "Ah itah!" dedi. Nasıl da bilinsinecek yeri? Ama yakalarım. Caminin avlusundaysan da yakalarım seni. Ama içine girmişsen başka İçine girmeden yakalamak isterim seni Kalktı var hızıyla koştu Abdes musluklarının başına çıkmış bekliyordu kale kale Her yeri arar babam burayı aramaz arayamaz sanıyordu Kulakçı salim girdik caminin avlu kapısından Baktı sağa sola Abdes musluklarının başında gördü oğlunu Hıstırdım şimdi diye sevindi Gülüp sırıtacak oldu hatta ama sırası değildi Artan bir öfkeyle atıldı musluklara doğru. Fırlayıp indi kale kale. Bir kurnazlık düşündü saniyenin içinde. Babasının üstüne doğru koştu hemen. Attı kendini koskoca adamın ayaklarına. Adam düştü. O zaman toparlanıp kalktı kale kale. Bu oyunu biliyordu iki yıldır. Kendinden güçlülerle dövüşürken kaçıyor kaçıyor. Sonra birden dönerek ayaklarını atılıp düşürüyordu onları. Gene öyle yap. Babası hala yatıyordu yerde. Düşündü. Eve kaçsam yakalar. Başka eve kaçsam kerevze çok. Birden buldu. Caminin içine saklanayım. Cami en uygun yer. Neden uygun? Biliyordu kale kale. Yedi yıldır küstü babası Molla Mehmet Hocayla. En uygun yer camiydi. Babası toparlanmadan kalkıp koştu. Daldı içeriye. Usul usul yürüdü. Habaların kilimlerin üstünden. Kadınları mevlüt dinlediği, teravih kıldığı yere çıkmadı. Çöktü duvarın dibine. Yönü de kıbleye değil kapıya doğruydu. Belki unutmuş falan olur da girerdi babası. Girer girmez görebilsin diye. Yok ama gelmezdi. Molla Mehmet Hoca ile barışmadan camiye girmezdi. Ağır yemini vardı. Kale kale hey kale kale. Çık dışarı. Bak çık diyorum. Çık dövmeyeceğim. Dövsem de az döveceğim. Belki sadece burnunu kanatacağım birazcık. Yemin ettim onun için burnunu biraz kanatıp bırakacağım. Böylesi daha karlı senin için. Çıkmazsan çok döverim sonra. Hadi çık bakayım. Biliyorsun kavgalıyız Molla Mehmet olacakla. Yedi yıldır küsüz biliyorsun. Yedi yıldır girmediğim yere bugün sokma beni. Çık çabuk. Kulakçı Salim bir yandan kırılıp dökülen kamyonunun zararını düşündü. Bir yandan da çık oğlum kale kale diye bağırdı. Kürüşgil'in yıkılan evini, taşını, kerpicini, işçisini, Kürüş'ün çalamını düşündü. Bak kale kale bana bu kötülüğü yapma babam. Yedi yıl sonra sokma beni camiye. Çık bak bir vurup burnunu kanatayım. Tamam olsun çık. Yeminim yerini bulsun. Hadi oğlum dedi. Kapının eşiğinde duruyor. <gülüyor> bir adım atamıyordu içeri. Kale kale de babasının andını bildiğinden çıkmıyordu. Baktı etti, yalvarıp yakardı Salim. Daha fazla yalvarmayı da doğru bulmadı. Çarptı ellerini birbirine. Yedi yıldır girmedim, şimdi hiç girmem ulan. Affettim ulan, dedi yürüdü Emine doğru. Elini yüzünü yıkayıp kamyonun başına gitti. Köy içinden geçerken bir daha bağırdı. Kale kale affettim babam, affettim çık artık, çık sinip durma dedi. Ama ne olur ne olmaz hala bekliyordu kale kale. Adamlar namaza geleceklerdi akşam. O zamana kadar bekleyecekti. Kulakçı Salim epey uğraştı kamyonu, gene çalıştıramadı. <gülüyor> Kürşahli İbrahim'le konuştu. Zararın ziyanın her kaç lira ise kabulüm arkadaş. Yeter ki gürültü etme. Gökçe Kayadan iki usta bulur gelirim. Eskisinden daha sağlam yaparlar yıkılan yerlerini. Kürşah'ın karısına da söylendi. Olmuş bir yol çocuk işte mal deyip ki götürüp satasın. Böyle böyle terbiye olacak. Ne yapacaksın? Dönüp caminin önüne geldi. Akşam ezanı okunmadan çıksaydı da eve gitselerdi. Mars olmasaydı köy halkına. Çık babam çık, adam gibi gidelim evimize. Kale kale döversin. Çok döversin. Çok kanatırsın burnumu diye seslendi içerden. Hayır, ondan da vazgeçtim o bir küçük yemindi. Ada güleştirip bozacağım küçük yeminimi. Ama Molla Mehmet olacakla nasıl küstüm biliyorsun. Büyük yeminimi bozamam. Çık babam. Bir yemin et daha et. Bir yemin daha et dövmeyeceğini. 3'ten şart olsun dövmeyeceğim. Çık. Bak olacağımız kadar mars olduk. Daha fazla olmayalım. Çık haydi. Karanlık basarken çıktık alekale. Baba oğul el ele tutuşup yürüdüler köyün içinden şapkana çarpmamak için kırdım direksiyonu baba dedi vallahi dost doğru gidiyordum hala kendinde suç yok gibi konuşuyordu çok kızdı kulakçı Salim eşekliğin gereği yok hatanı kabul et yeminim var dövemiyorum yoksa karışmam bak dedi çok güzel Bakına. Ağzınıza sağlık söyle hanım <gülüyor> Hayır, teşekkür ederiz şimdi şey yapmadan tam son ha -ha, iyi akşamlar demeden tekrar hatırlatalım evet Söylesin ha, e, Edebiyat kulübümüz Toplantılarını 15 günde bir salı günü Salı akşamı saat 8'de e, Şeyde Odamızın Kültür ve Sanat Merkezi Galatasaray'da, Galatasaray'da. Evet, yapıyor Katılımınızı bekliyoruz Evet İyi hadi, Yarın akşam buluşmak üzere diyoruz Görüşmek üzere hoşçakalın Edebiyat Güncesi Yapım ve Yönetim Eczacı Hatice Ilgar Akbaydoğan